Yatsı ilerledikçe toplantımız, sohbetimiz geç başlıyor. İnşallah birkaç haftada böyle idare edelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. O mâ hâdihil hayâtu d-dûnyâ la'ibun ve lehû Değerli kardeşlerim, bugün de Müslüman'ın şahsiyeti serisinin son halkası olmak üzere zahit olmaktan zühdten bahsedeceğiz. Değerli kardeşlerim, bir insanın dünyaya, dünya nimetlerine, mala ve her türlü eşyaya sevgi vermemesi, bunlara kalbi meyil göstermemesi anlamında zahit olmak diyoruz. Kuşkusuz ki her bir insan ...dünyevi şeyleri sevebilir, kullanabilir. Dünyevi nimetler zaten kendisi için yaratılmıştır. Ancak bir insan bu dünyada kendisine verilen nimetleri kalbinde büyütür. Kalbinde eğer ona değer vermeye başlarsa o zaman takva ölçüsünü, zahidlik ölçüsünü de terk etmiş olur. Bir insanın kalbinde bulundurması gereken... Bir takva ölçüsü olarak zahit olmak demek insanın elindekiyle yetinmesi demek. Elindeki nimetlere şükretmesini bilmesi. Aynı zamanda asa kanaat etmesi, hırsı, aşırı isteği terk etmesi anlamına gelir. Onun içinde bir insanın herhangi bir dünyevi şeye karşı ...nefsini esaretten koruması... ...zahit olmasıdır. Tabi... ...yanlış anlaşılan terimlerden... ...bir tanesi de zahit olmaktır. Zahit dendiği zaman... ...sadece insanların... ...dünyadan el etek çekmesi... ...bir hılka bir lokma ile yitilmesi... ...demek anlaşılmamalıdır ki... ...maalesef... ...zahitlikle ilgili toplumumuzda... ...böyle bir yanlış anlayış vardır. Oysaki zahit olmak demek... Elindeki her türlü nimete rağmen hiçbir nimete teslim olmamak demek. Elindeki hiçbir nimeti kalbinde büyütmemek, varlığı ve yokluğu arasını eşit görmek demek. Ve zaten tariflerinden birisi de bu ki bir insan bir nimetin elinde olmasıyla o nimetin olmaması arasını eşit görmesidir. Varsa da hiç önemli değildir. Yoksa da hiç önemli değildir. Bir başka ifadeyle bu nimetlerin varlığını aşması demek. Aynı şekilde dünyevi olarak arzu ettiği, heveslediği, şehvetini çeken her şey olduğunda iyi ama olmadığında da hiç önemli değil deyip arkasına bakmadan yola devam etmek demektir. Okuduğumuz ayet-i Rabbimiz buyurur ki dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ve yine buyurur ki ahiret yurdu ise asıl hayat işte odur. وَمَلْ hayatı dünya اِلَّا مَتَعُ ve dünyada ancak aldanma yeridir. Dünyadaki hani bir bebeğin çocuğun eline ağladığı zaman oyuncak verilir, onunla oyalanır durur. İşte dünya böyledir. İnsanı geçici olarak teskin etmek üzere kendisine verilmiş nimetler bütünüdür. Elbette ki kendisine lazım olan şeyi alacak kullanacak ama hiçbir şey kalbinde yer etmemelidir işte bir insan bunu başarabildiği zaman kalbini gönlünü dünya sevgisinden dünyaya ait her şeyden sığırdığı zaman bir insan bir insan ancak o zaman zahitlik mertebesine ulaşır. Dolayısıyla da zahit olmak demek bir insanın dış görüntüsü demek değil, kalbin ve gönlün duruşu demektir. Zahitlik hadisesi bir insanın kalbiyle ve gönlüyle ilgili olan bir hadisedir. Onun içinde her bir Müslümanın yapması gereken kişisel özelliklerden birisi de dünyevi nimetlere karşı zahit olmaktır. Değerli kardeşlerim. Hadi şerifte peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz buyurur ki Inne dünye hulvetun hatira. Dünya tatlıdır, yeşildir. O innallaha mustahlifukum minha feyanzura keyfe taamelun. Ve Rabbimiz Allah Teala size yeryüzünün idaresini verecek ki sizin orada nasıl muamele edeceğinize bakacak. Fettagü dünya ve ve siz dünyadan da sakının kadınlardan da sakının. Peygamberimiz bize dünyayı bu hadis-i şerifinde özetliyor. Dünya tatlı ve yeşildir. Neden tatlıdır? Çünkü tat duygusu bir insanın lezzetlerine ilişkin lezzet alma duygusunu içerir. Onun içinde dünya lezzetlidir, tatlıdır. Yani tuzlu olan bir şey de tatlıdır. Neden? Lezzettir. Hoşlanarak kullandığı tuzlu da tatlıdır. Onun için de sevdiği her şey lezzettir. Bu anlama tatlı. Her şey lezzetlidir. Yeşilliği ise dış görüntü itibariyle. Nasıl ki biz iyiliği, güzelliği tasvir ederken yemyeşil bir dünyadan bahsederiz. Yeşillik deyince bağlar, bahçeler aklımıza gelirse onun için... Peygamberimiz buyuruyor ki dünya tatlıdır, yeşildir. Yani güzelliktir, çekicidir. Ve Allah size yeryüzünde idarecilik lütfedecek. Onun için de bir insanın yeryüzünde idareci olmuş olması, makam mevki sahibi olmuş olması kendisi için bir imtihandır. Oraya gelmesi, başarması bir hedef değildir. Önemli olan Allah kendisini imtihan için bir yere getirir orada yaptıklarına bakarak öyle buyuruyor Peygamberimiz o innal lahe mustahlifukum Allah size makam mevki verecek göreve getirecek fean zora keyfe amelun için ne yaptığınıza bakmak için <gülüyor> ve onun içinde devamen buyuruyor ki sakın ha dünyadan sakının makam sahibi olunca idarecilik size verildiği zaman değişik yerlerde göreve geldiğiniz zaman ...dünyaya ait her şeyi terk edin. Makam mevki sahibi oldum, her şey benim oldu. Makam mevki sahibi oldum, istediğimi yaparım. Hele biraz dememeli bir insan, esas imtihan orada başlar. Orada yapacağı ilk sınavda da dünyaya ait her şeyi terk edebilmesidir. Attığı her adımında Allah rızasını gözetebilmesidir. Tek hedef, kim ne der... Acaba şöyle olursa böyle olur mu gibi basit, küçük çıkar hesapları e, indiği şeylerle davranılması değil, yalnızca Allah rızası ile davranmasıdır önemli olan. İkinci olarak ne yapmalı? Bir de kadınlara çekinin diyor Peygamberimiz ki, kadın da ümmetin imtihanlarından bir diğeridir İnsanı baştan çıkarır ve herkesin ayağının kayma yollarından birisi, bünyevi mal mülk olduğu gibi kadın olacağı için peygamberimiz sakın diyor bu iki imtihanda sınavı kaybetmeyin. İdarecilerin iki tane sınava çekileceği yer var. Onun için de bir insan bu tür yerlere geldiği zaman dünyada kendisine her türlü nimet verildiği zaman tedbirini biraz daha fazla artırması gerekir. Geldiğim yer hedef değil ancak geçici olarak imtihan vesilesiyle geldiğim yer diye düşünmeli değerli kardeşlerim. Yine bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyurur ki her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise maldır. Her ümmet bir şeyle denenir, sınanır. Bu ümmete Allah namaz kıl dediğinde beş vakit namazı kılar. Hiç tereddüt etmez. Oruç dediğinde herkes orucu tutar ama iş duygusal bağlara geldiği zaman, maddi konulara geldiği zaman esas imtihan orada başlar. Hem namaz kıl, hem haram yemekten çekinme. Hiçbir anlamı kalmadı. Namaz kıl, faizden kaçma. Namaz kıl, ekonomik kurallarda Allah'ın koyduğu kurallara uyma. Din muamelattır Onun içinde bu ümmetin imtihanı, bu ümmetin Sınava tabi tutulduğu fitne durumu maldır. Parasal ilişkilerde bir adam sabaha kadar namaz kılsa, eğer alışverişi düzgün değilse, ticari kurallarda Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getiremiyorsa, haram mı helal mı bir şeye dikkat etmiyorsa yaptığının bir anlamı kalmaz. Bu ümmetin fitnesi maldır diyor değerli kardeşlerim peygamberimiz. Onun içinde Konunun tabi ki zahitlikle olan bölümü ne dedik? Bir insanın bunu hiç saymasıdır. Varsa baş üstüne şükretmesi yoksa da hiç önemsememesidir. Varlığı ile yokluğu eşit görmesidir. Arasında bir hiçtir. Rabbim bunu tercih etmiştir. İmtihanım böyledir varken. Yokken de imtihanım yine böyle diyerek arada bir eşit bir fark gözetmediği zaman işte bir insan zahidlik mertebesine erişir ve onun içinde ahireti unutup dünyaya esir olmadığı zaman lezzetlere dalmadığı zaman o zaman zahid olur. Ama eğer bunlardan herhangi birisi kendini çektiği an bir bataklığa düşme tehlikesi içerisindedir. Nasıl ki bir insan çamur bir yoldan giderken çok dikkatli yürüyüp her an ayağım batar korkusuyla davranıyorsa, işte dünyevi nimetler içerisinde yüzerken de böyle davranmalıdır. Her an ayağım battı çekemem düşüncesiyle kendisini teyakkuz halinde tutup öyle davranması gerekir. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz bir gün Ashabi ile birlikte, ...bir pazar yerinde bulunuyordu. O esnada... ...orada bir... ...küçük, kulağı kesik... ...oğlak ölüsü gördü. Ve bu hayvanı görünce... ...yanındaki eshabı dedi ki... ...bunu birdir heme alan var mı? Eshab tabi peygamberimizin... ...bu durumuna şaşırdı. Yani hiç değersiz bir şey... birdir bir hemen en basit paraya alan var mı? ...dedi. Peygamberimiz sorunca da ashab, ''Ya Resulallah hayır almayız.'' dediler. Biraz sonra dedi ki, ''Peki bunu bedavaya alan var mı?'' ''Ya Resulallah hayır biz onu bedavaya da almayız.'' dediler. Hatta dedi sahabe, ''Ya Resulallah değil ki ölüsü, onun canlısı olsa yine bir işe yaramaz. Canlısı olsa hiçbirimiz dönüp yüzüne bakmayız. Çünkü çelimsiz, kara, kur, ufacık bir oğlak ve ölmüş.'' Peygamberimiz eshabın bu sözünü duyunca buyurdu ki, Allah'a yemin olsun ki işte dünyanın da Allah katındaki değeri şu oğlak kadardır, şu oğlaktan daha değersizdir. Şu sizin hiç değer vermediğiniz değil ki canlı ölüsü canlısına bile bakmayız diye önem vermediğiniz oğlan durumu neyse Allah katına dünyada odur. Onun için bir dünya, dünyanın Müslümanlar nezdinde de olması gereken hali budur. Hiç değersiz. Müslüman varsa her şey vardır. Allah lütfetmiştir. Ama olmadığı zaman her şeye de şükretmesini, rıza göstermesini bildiği zaman. Yine bir hadis şerifinde buyurur ki peygamberimiz yaşam standartları hayat şartları sizden daha düşük olan daha, daha aşağı olan insanlara bakın çünkü sizden iyi olanlara bakmayın kendinize hedef olarak yaşam standartı yüksek insanları görmeyin ya sizden daha kötü durumda olan insanlara bakın çünkü bu durum sizin Allah'ın üzerinize verdiği nimetlere nankörlük etmemeniz için daha uygun bir durumdur bunu yaptığınız zaman nankör olmazsınız. Ama hep daha yükseklere baktığınız zaman elinizdeki nimetin değerini bilmezsiniz. Bu da peygamberimizin bize dünya nimetlerine değer vermemek olan zühd kavramını nasıl elde edeceğimizi bize tarifidir. Değerli kardeşlerim, peygamberimiz bizzat kendisi de dünyaya hiç değer vermezdi. Hayatı boyunca pek çok acıyla, ızdırapla karşı karşıya geldi ama hiçbirini önemsemedi. Mesela bir gün Hazreti Abdullah İbni Mesud'un anlattığına göre bir hasır üzerinde yatmaktaydı. Her zaman öyle yatardı. Bir gün Hazreti Abdullah İbni Mesud bunu görünce kalktı ki yüzü hasır izi olmuş. Artık yüzünde benek benek izler olduğunu görüyorlar. İzin buyursanız da size bir hiç olmazsa döşek temin etsek dediklerinde buyurdu ki peygamberimiz. Benim dünya ile ne ilgim var ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen sonra da orayı terk edip giden bir bir insan gibiyim. Bundan hiç farkım yok. Kim gibiymiş? Yolcu bir adam seyahat ederken... Bir yerden bire giderken yolda bir ağacın altında mola vermiş, biraz moladan sonra devam etmiş. Dünyanın özü bu. Yolda seyahat halindeki bir adam mola verdiği bir yerde ne kadar durur ancak ihtiyacını giderecek kadar. Biraz istirahat eder, biraz işte eğer yemek ihtiyacı varsa vesaire budur istirahat suresi. İşte diyor Peygamberimiz, benim de dünyadaki ilgim ancak bu kadar. Onun için yine buyurur ki peygamberimiz bana Rabbim Mekke Vadisi'ni altın yapmayı teklif etti ama ben ya Rabbi bir gün aç kalayım, bir gün tok kalayım. Aç kaldığımda sana niyaz ve tezarruda yalvarışta yakarışta bulunayım, tok olduğum zaman da sana hamdü sena edeyim dedim, bunu tercih ettim. Yani Allah kendisine nimetler lütfettiği halde elinin tersiyle hepsini itti. Sıradan bir kul olmayı tercih etti Peygamberimiz. Yine Hazreti Aişe Validemiz anlatır ki bir gün diyor Peygamberimiz çok olurdu, günlerce aç kalırdı. Bazen olurdu ki bir ay evlerinde ateş yanmazdı, ocak kaynamazdı tencere kaynamazdı işte böyle bir haldeyken bir gün peygamberimizin çok halsiz aç vaziyette olduğunu görünce artık onun o haline ben dayanamadım ağladım Ağladım diyor Hazreti Aişe Validemiz sonra da dönüp dedim ki ya Resulallah sen dua etsen Allah senin tüm dualarını kabul eder ya Rabbi beni doyur diye dua etsen Allah seni doyurur ne nimet istesen sana hepsini verir. Bir dua etsen dediğimde buyuruyor ki peygamberimiz... ...ben dünyanın açlığını tokla, fakirliği, zenginliğe, hüznü, sevince tercih ederim, ettim. Çünkü diyor, çünkü ben bunlarla ancak yükselirim ve Muhammed ailesine dünya malı gerekmez diyor. Bunlar hiç... Bunlar hiç gördüğü için de Peygamberimiz ve hatta buyuruyor ki değil ki bunlar yemek istemek Allah'tan ben dağların altın olmasını istesem Rabbim beni çevirmez. Öyle de dağların altın olmasını istese Allah Peygamberimizi çevirmeyeceği halde hiç dünya peşinde koşmamış dünya iste peşinde olmamış. Peki. Başka bir örnek daha, ehl Suffe, Hz. Ebu Hureyre anlatır ki, Peygamberimizin, Eshabından, Medine'de, Medine-i Münevvere'deki, Mescid-i Nebevi'nin yanında bulunan, Ravaklarda barınan, Sahabeler vardı. Eshab-ı Suffe, ehl Suffe denildi. Onlar, En az 70 kişiydiler. Onlardan, Tek bir tanesinin bile, Bir tanesinin bile, ...tüm vücudunu kapslayacak elbisesi yoktu. Öyle ki boynunlarına doladıklarında ayakları açılırdı. Bir parçaydı üzerlerinde aldıkları elbise. Onu tam örttükleri zaman bacakları görünürdü. Onun içinde görünmesin diye elleriyle tutardılar. Kim ehli Sufa, peygamberimizin dizinin dibinde kendisini ilme adamış... Müslüman topluluk, fakir Müslümanlar, ehli sufel diye bilinen bunların bir tam elbiseleri bile yoktu. Ama bütün bunlara rağmen, bu da demek değil ki bir insan zahit olmak demek, dünyadaki her şeyi terk etmek manasına değildir. Elbette elinden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı, çabayı gösterip dünyevi ve ukravi her türlü nimete nail olmak için gayret eder. Bu bize anlatılmaya çalışıldığı gibi bir lokma bir hıka deyip de dünya terk edilecek olursa o zaman o zaman meydan muarızlara bırakılmış olur. O zaman Müslümanlar her şeyden el eteklerini çeksinler, sadece kendi kendilerini idare etsinler manası gelir. Burada anlatmak istenen şey şudur. Her türlü dünyevi nimete sahip olabilir bir Müslüman olmalıdır da ama bunlar kalbinde yer etmemelidir. Bunlara deyim yerinde ise tapmamalıdır. Bunlara teslim olmamalıdır. Yoksa Allah bize peygamberlerin hayatını anlatır. Hazreti Süleyman, Hz. Davud kendilerine Allah'ın mülk bahşettiği yeryüzünde kral peygamber olan şahsiyetlerdi. Mesela Hz. Süleyman öyle Allah nimet bahsetmişti ki Rabbi hebli mulken la ba'di Ya Rabbi bana öyle bir nimet lutfet ki benden sonra hiç kimsenin erişemeyeceği ulaşamayacağı nimetleri ver demişti. O kadar çok nimet Allah gerçekten lutfetti kendisine de. Şarttan garba dünyanın gelmiş geçmiş en kudretli padişahı oldu. Bu kadar güçlü kuvvetli bir insan mal mülk itibariyle de varlık itibariyle de bu kadar güçlü olmasına rağmen zahidliği de hiçbir zaman için elden bırakmadı. Hazreti Süleyman Hazreti Süleyman hep kendisini yokluk içerisinde olan insanlarla görülmekten hoşlanırdı. Öyle ki her sabah uyandığında ilk gittiği yer memleketin garip kurabasıydı onların yanına gider onlarla hem hal olur nasılsın iyi misin der onların bu havasını teneffüs eder onlarla o dünyayı birlikte yaşardı ne zaman padişahken kralken devlet başkanı iken dünyanın en güçlü insanı iken en mütevazi bir yaşam içerisinde önce fakir fukaranın yanına gider onlarla birlikte olur huşu ile tevazu ile yanlarına oturur ve derdi ki Fakir fakirin dostudur derdi. Fakir fakire yakışır derdi. Kendisini onların bir parçası görüp onlarla hem hal olurdu. Kim Allah'ın en çok nimet et, verdiği peygamberi Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Değerli kardeşlerim, tabii ki nimet nimetler Hazreti Ömer'in ifadesiyle nimetlere aldanma. Onlar gelip geçicidir diyor. Her an her şey gider. Hazreti Nuh Aleyhisselam'da bilirsiniz ki Kur'an-ı Kerim'de fele tefihim elfe senetin illa 50 ame 950 sene peygamber olarak yaşadı diye anlatılır. Bazı ilahiyatçılar bunu değişik şekillerde yorumlamaya çalışsa da Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir. Ya toplam hayatı 950 yıldı ya da peygamberlik süresi 950 yıl artı bir de peygamber olmadan önceki hayatıydı. En az 950 sene yaşadı. Hazreti Nuh 950 sene yaşadı. Ömrünün sonlarına doğru. Kendisine sordular. Ey Allah'ın uzun ömürlü peygamberi uzun ömürle ömürlendirdiği peygamber dünyayı nasıl buldun? Ne kadardı dünyadaki süre dendiğinde de buyurdu ki Hazreti Nuh Aleyhisselam Dünya iki kapılı bir ev gibiydi. Bir kapısından girdim, diğer kapısından çıktım. Geçmişe döndüğümüzde hepimizde 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 60 yıl yaşamış herkes şöyle bir geriye göz attığında gün gibi gelip geçtiğini hisseder. 20 yılın bir an gibi olduğunu hisseder. Çünkü hayatın kendisi budur. Geçenin hepsi geçmiştir. Yarından itibaren hayat yeni bir gün başlıyor ve ne kadar bir süre olduğu da belli değil. Onun için bu az hayat içerisinde tabii ki insan dünyaların içerisine dalmamalıdır değerli kardeşlerim. Hazreti Nuh'tan söz açılmışken yine rivayet edilir ki Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşamış olmuş yaşamış olan bu peygamber kendisine ev yapıyordu. Yaptığı evi kamıştan bir kulübe şeklinde bir ev yaptı. Basit bir evdi. Yıkık dökük kırık diyeceğiniz öyle bir ev yaptı. Yanına gelenler dediler ki ey peygamber sen bari ev yapıyorsun. Ev yapıyorsun da bunu kamıştan böyle çürük basit bir şey değil de. Bari yapmışken şu işin başına geçmişken biraz daha sağlam bir şey yapsaydın dediklerinde. Ne dedi Hazreti Nuh? Dedi ki ölecek bir adama bu bile çok. Ölecek adama bu bile çok. Kim? 950 sene yaşayan peygamberin sözü bu. Yine biliyoruz ki eski devirlerde hep anlatılırmış ki ahir zaman gelecek. İnsanların 60 yıl 70 yıl gibi çok çok kısa bir hayatları olacak da koca koca binalar yapacaklar. O çok kısa ömürleri için 70 yıl kesintisiz ibadet eden adam abid güneşin altından gölgeye geçmezmiş ki ya ben şuradan karşıya geçinceye kadar zamanı niye boşa geçireyim ki zaten geri güneş batacak. Buradan oraya geçmeyi güneşten gölgeye geçmeyi bir vakit zayi sayarmış. Vakit kaybolur diye sayarmış ki Sayarmış ki Ne yapmak için dünyaya zahit olduklar için Değerli kardeşlerim Yine Hazreti Cabir anlatır ki Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Bir gün Hazreti Ubeyde'yi Ubeyde bin Cerrah'ı Başımıza kumandan tayin eyledi Biz onun komutasında Sefere çıktık Ve tabi Yanında da çok az bir parça, bir heybe kadar veya çok az bir miktar hurma vardı ki ordu komutanına teslim edilmişti. Koca bir ordu ne kadar zaman sonra dönecek, vazife ne zaman bitecek bilinmeyen bir görevde. Tabi Hz. Ubeyde zeki bir komutan olduğu için de bunları kendi içinde hesaplıyordu. Ben şimdi bana verilen bu heybeyi, bu hurmayı dağıtsam bir günde biter. Yok demez insanlar. Onun içinde öyle bir dağıtım yapıyordu ki... ...ordudaki her bir askere bir tane hurma veriyordu. Birer tane hurma herkes bununla geçinecek. Tabi Hazreti Cabir bu anısını anlatırken... ...dinlerden birisi siyah olur mu? Peki siz nasıl geçiniyordunuz? Bir hurmayla nasıl günü geçiriyordunuz? Dediğinde... Hazreti Cabil diyor ki biz o hurmayla ne yapardık? Çocuğun memeyi emdiği gibi hurmayı emerdik. Sonra da gider üzerine su içerdik. O geceyi öylece geçirirdik. Başka ne yapardık? Yine diyor yolda elimizdeki sopalarla gider ağaçlara vururduk. Öyle metruk vaziyetteki ağaçlara o ağaçlardan yere düşen yaprakları der suyla ıslatır yerdik. Böylece geçinirdik diyor değerli kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? Sahabenin dünyaya değer vermeyişinden. Dünyayı bir hiç gibi görmesinden. Tabii ki Peygamberimiz buyurur ki Ed-dünya sicnul mu'min ve cennetul kafir Dünya müminin hapishanesi kafirin ise cennetidir. Dünyada Müslümanların bulunduğu her şekil, ahirette karşılaşacakları nimete göre bir cennet, cehennem gibi bir hapishane gibidir. Aynı şekilde kafirler dünyada ne kadar kötü durumda olursa olsun buradaki halleri de cennette karşılaşacakları nimete göre azaba göre adeta cehennemde karşılaşacakları azaba göre bir cennet gibidir. Sanki cennette yaşıyorlar gibi. Onun için Müslüman bu ayrımı hiçbir zaman aklından çıkarmamalı. Kendisini her zaman ezeli ve ebedi istirahat yahına cennete hazırlamalı. Burada hani nasıl ki bir insan Ramazan günü oruç tuttuğunda çok susarsa bile Allah'ın emridir, farzdır diye her türlü zorluğa rağmen sabredip dişini sıkıp iftara bekliyorsa işte Müslüman arz ettiği hedeflerin, heveslerin hepsini dişini sıkarak öbür dünyaya saklamalıdır değerli kardeşlerim. Yine burada biz zahidlikten bahsederken şunu da ifade edelim ki zahidlik 3 mertebededir. Üç tip zahit olmak vardır. Bunlardan birincisi her türlü haramı terk ederek yapılan zahit olmak diye. bu hepimiz. Hepimiz böyle olmak zorundayız. Her bir Müslüman tüm haramları terk etmeli. Tüm haramları terk eden Müslüman en alt tabakadaki zahit bir insandır. Bunun ikinci bir sınıfı daha var ki onlar da kimdir? Onlar da ...zorunlu olmayan... ...helali terk edenlerdir. Yani... ...yemek, içmek, gezmek... ...uyumak, istirahat etmek... ...pek çok helal şey vardır ama... ...bu nefse hoş gelen... ...helalleri terk ederek... ...bir makama ulaşan insanlar... ...işte bunlar ikinci sınıf zahittir. Yani yaptığında günah olmayan... ...şeylere... ...sırf Allah rızası için terk etmek... Nedir? İşte zahidliğin ikinci mertebesidir. Ama bizim esas burada anlatmaya çalıştığımız zahidlik ise gerçek zahidliktir. O da nedir? Bir insanın Allah'ı anmaktan alıkoyan her şeyi terk etmesidir. Her ne ile uğraşırsam bu şey beni ibadetten alıkoyuyor. Tek bir cümle konuştuğum zaman bunun Allah katında hiçbir değeri yok. Bundan dolayı sevap kazanmayacağım diye bir tek cümleyi terk etmesidir. Tek bir işi bile bunun bir faydası yok. Belki bundan hesaba çekileceğim korkusuyla terk etmesi. İşte gerçek zahitlik budur ki buna da ariflerin zühdü denir. Ariflerin zahitliği esas budur. Tabii ki. Ariflerle ilgili Allah dostlarıyla ilgili Hep kitaplarda yazar Ki malum bununla ilgili pek çeşitli isimler vardır ki Şu anda Sultanul Arifin olarak Muhiddin Arabi Hazretleri zikredilir Ariflerin piri Taci, başı, şahı odur Kim? Muhiddin Arabi Hazretleri Bir de Sultanul Zahidin vardır ki O da Zahitlerin piri Zahid olan insanların piri, başı, büyüğü kimdir? İbrahim Ethem Hazretleri'dir. İbrahim Ethem Hazretleri ne yapmıştı? Bers şehrinin sultanı iken bir gün çatısından gelen bir ses üzerine hani bir gürültü e, duydu. Gürültü duydu uyandı ki birden hayır ola ne arıyorsun ben devemi arıyorum dedi birisi sen delirdin mi devenin çatıda ne işi var dediğinde sen o kuştuğu yataklarda Allah'ı arayınca oluyor da ben burada devemi arayınca mı olmuyor sözünü işitince birden sarayı terk etti sokaklara düştü Rıza-i ulaşmak için her türlü serveti, varlığı, hükümdarlığı terk etti işte o zat İbrahim Ethem Hazretleri onun için Sultan-ü Zahidin zahitlerin Sultanı olarak anılır. Bunun dışında Başka ünvanlara da söyleyelim Hüccetül İslam vardır Hüccetül İslam En güçlü Müslümanların en dillisi En hikmet sahibi İnsanı da kimdir İmamı Gazali Hazretleridir Kendisi hem felsefede hem de Tasavvufta uzmandır Her ikisinde de zirve yapmış bir isim olduğu için Onun ismi Hüccetül İslam olarak anılmıştır tabi Sultanül Evliya da Abdülkadir Geylani Hazretlerine e, verilen isimdir o Sultanül Evliya diye adlandırılır bunun dışında e, seyyid Tabiim Tabi'in var Tabi'lerin Efendisi onlar da kimdir? Onlar da 3 kimsedir Veysel Karani Hazretleridir neden? ta Yemen illerinden Yemen'in Veys köyünden kalkıp Ta çölü aşıp Medine'ye peygamberimizi görmeye geldiği halde sırf annesinden evine bak dön sözü duyduğundan dolayı annem evine diye bir sınırlama getirdi dediği için evine bakıp geri döndü ve bu kadar büyük mertebeye ulaştığı için kendisi seyyid Tabi'indir. İkinci bir seyyid Tabi'in olan Said bir Müseyyib Hazretleri'dir ki büyük fakih'tir kendisi. Birisi bir diğer Seyyidü't Tabiin de Hasan Basri Hazretleri'ne söylenir ki onun da insanların hayatını kuşatan, hayatına yön veren hikmetli sözleriyle meşhurdur değerli kardeşlerim. Onun için Sultanül Arif'in de beraber Sultanul Zahid'in İbrahim Etem Hazretleri'nin hayatı aslında bize tam anlamıyla zahitliğin ne olduğunu anlatmış oluyor değerli kardeşlerim. Ne dedik? Zahitlik. İmam-ı Gazali Hazretleri de zahitliği anlatırken diyor ki, zahitlik ve vera takva her gece kulları dolaşır. Bazı kalplere konabilir. Bir anlık o insan o anda iyi bir insan olmuştur, tevbe etmiştir. Ama diyor, bakar ki o kalpte iman ve haya yeterince yer etmemişse Orayı terk eder gider. Bir insanın zahid olmasının şartı nedir? Kayıtsız şartsız tam teslimiyetli iman sahibi olması bir de haya sahibi olmasıdır. Eğer edepten yoksun ise bir insan zahidliğin önündeki barajı geçememiş demektir. Zahidliğe ulaşabilmesi için önce edep sahibi olması lazım diyor İmam Gazali Hazretleri. Tabii ki Zahitli bir başka açıdan alimler şöyle tavsif etmişler ki takva dereceleri içerisinde haramları terk etme takvadır. Onun bir üstü veradır yani e, şüpheli şeylerden kaçınmasıdır vera üst seviyede nedir? Züddür. Zahidlik züdd sahibi olmak dünyayı terk etmek takvanın en üst mertebesidir değerli kardeşlerim. Evet sohbetimizi toparlarken son 3 hadis-i şerifle sohbetimizi inşallah toparlıyoruz bu konuyla ilgili değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki namaza kalktığın zaman dünyaya veda eden bir kimse gibi namaz kıl. Namaz kılıyorsun Allahu Ekber diye tekbir aldığın zaman hani bilateşvi İdam mahkumu bir insan. idam sehpasına gelirken son arzun nedir denir. Ne istenirse yapılmasına müsaade ediliyorsa sen de düşün ki namazdan hemen sonra öleceksin. Dünyadaki en son yaptığın iş namaz ise ve o namazı nasıl kılarsan öyle kıl namazı. Düşündün dünyaya veda edermişçesine diyor namaz kıl. Sonra özür dilemen gereken bir sözü söyleme. Yani tükürdüğünü yalama deriz ya biz. Bir sözü söyledin, sonra da pişman olacaksın. Söyledin, sonra özür dileyeceksin. Söyledin, sonra ya yanlış anlaşıldım. Sonra dedim ya ben öyle demek istememiştim. Diyeceğin sözü söyleme. Özür dileyeceğin, söyledikten sonra pişman olacağın sözü söyleme. Üçüncü olarak insanların elinde bulunan şeylere ümit bağlama onlardan bir beklenti içinde olma sana Allah verir her şeyi tam teslimiyet içerisinde ol hükmüne ramo ol Rabbin senin yardımcındır insanlardan bir beklenti içerisinde olma diyor peygamberimiz ve yine buyuruyor ki dünyada zahit olmak kalp ve bedeni rahatlatır Dünyaya rağbet etmek ise gam ve kederi artırır. İşin özü bu. Bir insan eğer dünyayı kalbinden silip atabiliyorsa kalben ve bedenen rahattır. Hanbeli padişahın hikayesinde var ya ne olacaksın şu sonra bu sonra bu sonra en son hiç adamda ne demiş ben zaten şimdiden hiç sen o ulaştığın mertebelerin hepsine ben şimdiden ulaştım. Zahit olduğun zaman ne oluyor? Her şeyi gözünde bir hiç gördüğün zaman hem kalbin rahat hem de bedenin rahat ama şunu elde edeceğim, bunu elde edeceğim, şunun için uğraşıyorum, bunun için uğraşıyorum. Böyle çabalayıp durdukça hem kalbin stres içerisinde hem de bedenin stres içerisinde boş verebildiğin zaman elinin tersiyle her şeyi itebildiğin zaman işte o zaman zahidlik mertebesindedir. Keza dünyaya rağbet etmesi ise insanın neyini artırır? Sadece gammı ve kederini artırır. Üzüldükçe üzülür. Çok oldukça daha çokun peşindedir. Elde ettikçe daha çok peşinde gayretine koşa koşa bu ancak insanın sıkıntısını, acısını, kederini artırır. Onun için Peygamberimiz bize zühdü böyle tarif ediyor. Yine son hadis herifimizde de sahabenin birisi geliyor. Ya Resulallah diyor. Bana öyle bir söz söyle ki o söylediğin şeyi yaptığım zaman beni hem Allah sevsin hem de insanlar sevsin. <gülüyor> Tek bir şey söyle. O şeyi yaptığında hem Allah sevsin hem de insanlar sevsin. Dediğinde buyuruyor ki İzhed fiddünye yuhibbuki Allah Dünyada zahit ol ki Allah seni sevsin. Dünyayı terk et ki Allah seni sevsin vezhed fima indan nas yuhibukan nas insanların elinde olan şeyi de terk et insanlar seni sevsin gözün hiç kimsede olmasın gözün bir hırs içerisinde insanlardan beklenti içinde olmasın her zaman gözü tok gönlü tok ol ki insanlar da seni sevsin diyor peygamberimiz Rabbim hepimize her türlü güzel sıfatlara ve zahitlik sıfatıyla müttasip olmamızı rütbe eylesin ve elhamdülillahi